Aynı bahçe içerisinde cami ile yurt var, e, yurt özel bir cemaate veya bir tarikata ait veya bir derneğe ait diyelim. E, aynı bahçeden Cuma namazı niyetiyle giriliyor fakat bir kısım Müslümanlar camiye, bir kısım Müslümanlar da yurda geçiyorlar. Yalnız burada yurdun Cuma namazı ruhsatı yok, Diyanetin verdiği ruhsat yok. Bu noktada ne yapmak gerektiğini sormuş, böyle bir ayrımlık var demiş, ayrımcalık var demiş. Bizlerin üzerinde düşen ne demiş hocam? Buyurun. Bir yerde cuma namazı kılınabilmesi için orada izni am dediğimiz herkesin rahatlıkla girebileceği bir mekan olmalıdır. Cami varken bir yerde mescit varken, cami varken ve burası dolmamışken aynı caminin yakınında ikinci bir mescit açmak ve burada cuma namazı kılmak doğru değildir. Burada bir Kesinlikle ve kesinlikle yetkili otoritenin yani müftülüğün izninin olması gerekir. Bu gibi yerde yani soruda bahsedilen şekilde hatta müftülük bile burada izin verse yani orada cami var. Diyelim ki 50 metre ya da 100 metre yakınında bir yer var. Efendim burada cuma namazlarında cami dolmuyor. Böyle bir yerde... Velev ki müftülüğün izni bile olsa cuma namazı kılmak doğru bir şey değildir. Çünkü cuma namazı bir cemaat namazıdır. Müslümanlar ne kadar fazla olursa, toplu halde namaz kılarlarsa o derece cumanın hikmetine uygundur. Hatta bazı yerlerde, bazı köylerde iki 3 tane mescit var, cami var. Onların ortasında bir tane de cuma mescidi var. Cuma günü olduğu zaman diğer mescitlerden diğer mahallelere insanlar geliyorlar ve o cuma caminde namazlarını eda ediyorlar. Cumanın ruhuna uygun olan şey budur. Maalesef soruda da belirtildiği gibi son zamanlarda işte bizim grubun camisi hatta bizim tarikatın camisi ve bizim camimiz, bizim mescidimiz gibi insanlar camiden soyutlanıyorlar. Hatta Ramazan günlerinde diyelim ki camilerde mukabele okunuyor ama camilerde 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi kalıyor. Yani mümkün mertebe camiden bir uzaklaşma. Buna aslında cemaatleşme de denmez. Kendi cemaatinin bulunduğu yerde, apartmanda veya sair yerde bu tür faaliyetleri icra etme şeyleri var. E biz Allah rızası için hareket ediyorsak, Allah'ın dinine bağlıysak, cami varken ve cami bize hizmet sunarken... Bu tür yerlerde biz cemaat oluşturacağız veya farklı bir grup oluşturacağız diye niye böyle şeyler yapıyoruz? Bunlar caminin, cuma'nın ve cemaatin ruhuna uygun değildir.